Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İstirarla ve tekkid ederek Musa aleyhisselamı tanımadan yeryüzünde ne olup bittiğini bugüne kadar, bundan sonra da ne olup bitebileceğini anlamak mümkün değildir diyorum. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla ayet Musa Aleyhisselam'ın sadece adı anılarak karşımıza konmuştur. Ki bugün Musa Aleyhisselam'ı biz Kur'an-ı Kerim'in ne kadarını meşgul etmiş, ne kadarında yer var diye arasak, belki onlarca diğer peygamberden daha fazla Kur'an-ı Kerim'de ondan söz ediliyor Kitabımız Kur'an, rehberimiz Kur'an, kaynağımız Kur'an. Elhamdülillah. Musa Aleyhisselam tanınacak çare yok. Ki dünya nasıl dönüyor? Döndükçe ne olacak? Bunu anlamış olalım. Çünkü Musa Aleyhisselam insan oğlunun içinde bir peygamber ve insanların peygamberi biz de insanlardan bir nesil olarak bu dünyada yaşıyoruz. Allahu Teala'nın kulları üzerindeki hikmetleri ve özellikle de bir peygamber üzerindeki hikmetleri Musa Aleyhisselam'da çok açık ve bariz bir şekilde gözümüzün önünde duruyor. İşte yaratılışıyla ilgili yani annesinin karnında bulunduğu günlerle ilgili ayetlerde görüyoruz. Allahu Teala Firavun'u nasıl Musa Aleyhisselam'a hizmetçi yaptığını, kaderinin nasıl tecelli ettiğini gördük. Ve Musa Aleyhisselam, beşinci maddeye geldik şimdi. Önce dört madde ile özetlemiştik. Gençlik yıllarına kadar Firavun'un sarayında kaldı. Bunu bizzat 26. yaşı diye bir yaş veremiyoruz. Öyle bir bilgimiz yok ama... İşte e, toplum içinde bir birey, bir e, delikanlı olacağı güne kadar Firavun'un sarayında kaldı. Bu beşinci maddede bir gelişme oldu. Genç yıllarında Musa aleyhisselam Mısır'daki hayatında işte saraydan bir gün şehire çıkmış. İki kişinin tartıştığını görüyor. Kavga ediyor iki kişi diyelim. O iki, iki kişiden biri İsrailoğullarından yani Musa Aleyhisselam'ın akrabalarından, diğeri de Firavun'un ailesinden, hakim aileden, yönetici aileden. Bu tartışmada ayırırken onları eli işte yumruk olacak şekilde öbür İsrail ile kavga eden Firavun'un ailesinden adama vuruyor. Ve adam ölüyor. Artık can alıcı bir yerine mi vurdu, nasıl vurduysa. Ayırırken kavgayı Musa Aleyhisselam'ın elinden bir cinayet çıkıyor. Musa Aleyhisselam bundan çok üzülüyor. Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz. İstiğfar ediyor. Rabbinin affetmesi için yalvarıyor. Fakat bu beşinci maddeye küçük bir dipnot koyarak cümleme devam ediyorum sonra ayete döneceğiz. Allahu Teala peygamberlerini adeta adeta ne anlama geliyor? Anlaşılsın diye bir açıklama cümlesi anlamına geliyor. Adeta bir öğrencinin okulda yetiştirildiği gibi yetiştirerek peygamberlik sürecine getiriyor. Musa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren bu yetiştirilmesini yani İsrail oğullarının çilesine talip olacak ve usanmayacak, bıkmayacak kimlik, irade sahibi olmasına ait süreci Musa Aleyhisselam'da çok iyi görüyoruz. Başına bir olay geliyor bu beşinci maddede. Olay ne? İki kişi kavga ediyorlar. Ya ne yapıyorsunuz diyor. Bir tanesini hızlı bir şekilde itiyor. فَوَكَزَهُ Musa. Musa onu yumruğuyla itti diyor ayeti celile de ya da yumruğunu ona vurdu. Adam da düştü öldü. Ölesi gelecekti adamın öldü. Şimdi ölen adam birinci sınıf adam, yönetici aileden adam. Dolayısıyla pahalı bir cinayet oldu bu. İsrailoğlarından 7-8 kişi öldürse kimsenin soracağı yoktu ama e, ciddi bir şekilde çekindi. Bu sefer e, ayeti celile Musa Aleyhisselam'ın bu sahnesini tarif ederken şehirde korkuyla dolaşmaya başladı diyor. Hem müttaki bir insan henüz peygamber değil ama henüz peygamber değil. Hem müttaki bir insan yani bir insan öldü elimde diye üzülüyor hem de bu duyulunca çok pahalı bir cinayet bu. Bu endişe içerisindeyken ikinci gün Mesela pazar günü oldu bu olay. Pazartesi günü şehirde yine dolaşıyor ama içinde bir endişe var tabii. Burada çok ciddi not alıyoruz. Vakıf görevlileri, insanlara hizmet edenler, birilerine yardım edenler, yeğenini okutup ona iyilik yapanlar, çocuk yetiştirenler, birisi üzerine çok emeği olanlar, herkes çok iyi düşünüyor. Bu ikinci gün yine şehirde dolaşırken bir kavga daha görüyor. Bu sefer bakıyor ki dün ayırırken o kurtardığı İsrail oğullarından olan adam akrabası yani Musa Aleyhisselam'ın başka biriyle bu sefer kavga ediyor. Musa Aleyhisselam ona e, yanaşıyor. Diyor ki be adam diyor. Sen de hep kavga ile böyle karşıma çıkıyorsun. Yani e, ondan e, Fistan bu şeyden e, bu İsrail oğullarından olan adam dün onu kurtardı ya dayak yemekten. Bugün gene çağırıyor. Beni kurtar, beni kurtar diyor. Ee, Musa Aleyhisselam geliyor, bakıyor ki bu adam dün kavga ediyordu onun yüzünden bir hata ile cinayet işlendi. Bugün de gene kavga ediyor. Musa Aleyhisselam ona diyor ki, "Be adam diyor. Sen de her gün kavga ediyorsun. Diyorsun kötü niyetli bir adam mısın?" şeklinde onu uyarıyor. Burada çok önemli bir not var. Kasas suresinin 19. ayetinden bunu alıyoruz. Adam dün dayaktan kurtulmuştu. Belki de o İsrailoğullarından olan adamı öldürecekti Firavun'un adamı. Musa Aleyhisselam sayesinde en azından dayaktan kurtuldu. Musa Aleyhisselama teşekkür etmesi lazımken, bugün yine kavga ediyor o adam. Bu sefer Musa Aleyhisselam ona ikaz edince, ''Be adam sen her gün kavga ediyorsun böyle.'' deyince, adam ne yapıyor? E turide o antaqtüleni, kime akatelde sen Sen dün birisini öldürmüştün diyor. Bugün de beni mi öldürmek istiyorsun, kınıyorsun beni burada. Bu ne demek oluyor? Dün meçhul bir cinayet vardı, katilin kim olduğu belli değildi. Bu adam sen dün adam öldürdün diyor. Şehirde zaten bir kişi öldürülmüştü. Otomatik olarak Musa Aleyhisselam ele verilmiş oluyor. Ama Musa Aleyhisselamı kim ele veriyor? İsrailoğullarından biri, kendi akrabalarından biri ele veriyor onu. Aslında Firavun'un adamlarının böyle bir soruşturma yapması lazımdı. Musa Aleyhisselam kendi e, adamlarından ve iyilik ettiği insanlardan birisinden ihbar görmüş oluyor. Böylece e, o ikinci onunla kavga eden kişi, çok güzel bir polisiye e, olayı öğrenmiş oluyor. Hemen gidiyor e, Firavun'un sarayında dün öldürülen adamın Musa tarafından öldürüldü anlaşıldı e, diye haber veriyor. Bütün şehirde şehir çalkalanıyor. Sosyal medyada herhalde çalkalanıyor. Ve Musa aleyhisselamın e, bir cinayete sebep olduğu kesinleşmiş oluyor. Zaten Musa Aleyhisselam'a sorsalar da, Musa Aleyhisselam herhalde öyle bir şey yapmadım diyecek hali yok. Altıncı maddeye geçiyoruz. Sarayda cinayeti Musa'nın işlediği konuşulunca, sarayda o sarayın adamlarından ama yani Musa Aleyhisselam zaten peygamber değil. Musa ile ilgisi olmayan birisi. Vicdan yapıyor bu işi. Yani çok iyi bir delikanlı Musa. Bu Musa'yı öldürecekler yazık olacak diyor. Gidiyor. Musa Aleyhisselam'ı buluyor. Sen diyor bu şekilde sarayda tartışılıyorsun. Yakalandığın yerde seni öldürecekler. Mısır'ı terk et diyor. Bu da altıncı maddemiz. Musa Aleyhisselam ciddi bir şekilde endişeleniyor. Kasas suresinin 21. ayetinde bu bölümü görüyoruz. Musa Aleyhisselam etrafı gözetleyerek ve endişeyle Mısır'dan çıkıyor. Medyen'e doğru yola gidiyor. Medyen ve Mısır bugünkü Refah Kapısı dediğimiz yer yani Filistin tarafına açılan koridor. Onun aşağı doğru güneye doğru inen bir bölümünde Medyen diye bir şehir var. Orası Firavun'un yönetiminde değil, daha rahat bir bölge. Oraya kaçmaya çalışıyor. Kasas Suresi'nin 21. ayetinde Fakhara ce minha khaifen yetarakkab. Kale Rabbinec beni minel kavmit zalimin. şehirden çıktı. Rabbim bu zalim milletten beni kurtar diye dua ederek çıktı. Bu noktada Musa aleyhisselam şimdi ayetlerin siyakından ve olayın akışından görüyoruz ki Musa aleyhisselam gereksiz yere bir cinayete bulaştı. Kastetmediği bir hat elinden cinayet çıktı. E, ertesi gün hiç olmayacak bir şekilde... Kendi adamlarından birisi Musa Aleyhisselam'ı ele verdi. Sonra hiç olmayacak bir şekilde saraydan bir adam geldi vicdan yapıp Musa'ya yardım etti. Ve Musa'ya yön verdi. Medyen tarafına kaç, burada seni muhakkak bulacak bu adamlar dedi. Sanki böyle bir olay, kaos bir olay var, karışıklık var gibi görülüyor. Daha sonra göreceğiz ki allah Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamberlik vereceği randevu yerine çağırıyor uzun yıllar sürecek bir peygamberlik hazırlık dönemine yaşıyor. Bu olaydan 10 sene sonra Musa Aleyhisselam peygamber oluyor. Musa Aleyhisselam bu cinayeti niye bulaştım? Bu bu zalim adam beni niye haber verdi? O adam durup dururken niye yardım etti? Bunları düşünürken ayakları onu Allah Teala'nın ona ilk vahyi teslim edeceği yere doğru çektiğini, kendisi de Allah bilir ya, fark edememişiz. Ya. Öyle bir niyeti ve kastı yoktu. Daha sonra göreceğiz ki, yani hiç e, böyle bir planlaması olmadan o tarafa doğru gitti. Tekrar bu altıncı maddeyi bitirirken, tekrar vurguluyorum. Peygamberler aleyhimusselam, tıpkı işte bir antrenmanla bir şeye hazırlanan bir dersle test çözerek bir sonuca hazırlanan bir insan gibi peygamberlik sürecine hazırlandılar. Öyle üç gün vaz dinledikten sonra bir peygambere gelsen peygamber olsun deseydi Allahu Teala, Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına hiçbir zaman dayanamazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi selle yetim büyümeseydi, çile çekmeseydi, Hira dağına çıkıp orada Günlerce bir ay Ramazan boyu mesela Hıra'da kaldı. Bir ay aralıksız Hıra'da kaldı. O Hıra dediğin yer güneşe 200 metre, 300 metre daha yüksek yakın yere çıkıyorsun. Yani güneş yakıyor seni. O çileyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekmeseydi Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam daha çocukluk yıllarından itibaren büyük bir beyin ve zihin arayışı olan o yıldız, bu yıldız, bu kim, bu ne boğuşmasına girmeseydi. Genç yaşta e, peygamberliğinin ilk dönemlerine rastlayacak şekilde Nemrut'la karşılaşmasaydı. Bir delikanlılık çağında baltayla put kesen adam ünvanı olmasaydı. Yani bütün peygamberler için geçerli bu. Bir hazırlık döneminden sonra nübüvvet yüküyle Allah'a davet yüküyle karşılaşınca yılmadılar. Dökülmediler. Öyle Diploma almak için uğraş. Sonra bir yere hoca tayin ediler. İlk tartışmada kaç git. O şimdi öyle oluyor. Yani hazırlık sadece ders kitaplarından okuyarak olduğu zaman yılan, kaçabilen, yorulan, bir yılkın bir hoca oluyorsun. Ama allah Teala ruhlarını, maneviyatlarını, bedenlerini, her şeylerini peygamberlerin çok mükemmel hazırladı. Bu not çok önemli. Bugünkü hocaların yılgınlığını konuşuyoruz biz burada. Niye yılgın hocalar? Alimler niye bir tavır üzerinde, bir ayak üzerinde dirençli, güçlü duramıyorlar? Olaylara niye farklı yorumlar yapıyorlar? Allah'a tevekkülle ilgili ayetleri farklı kıraatlerle onlarca çekiş okudukları halde on defa bir tevekkül ayetini okuyorsun, kıraat yapıyorsun, vücu yapıyorsun. Bir kere Allah için tevekkül et kardeşim ya. Okuduğun ayetlerin 10 çeşit okumasını biliyorsun, uygulamasını bir kere bilmiyorsun. Neden dedirtir dedirtiriyor insanlar? Sadece diploma ve icazet gibi geçici sembollerin elde edilmesiye bir eğitim sürecinden geçmeleri yetmiyor ondan dolayı. Bir tür kaslarına kadar kılcal damarlarına kadar o yüklenecekleri Allah'a davetin, küfre, tuğyana ve zulme karşı ayakta duran ve insanları hayra çağıran kimliği oluşturmanın hazırlığını Allahü Teala peygamberlerinde tam yaptı. İşte Musa aleyhisselam bugünden itibaren peygamberlik sürecine fiilen hazırlandı. Esasen tabi hiç söylemeye gerek yok. Doğduğunda da hazırdı zaten Musa Aleyhisselam. Doğumu bir macera bir defa. Doğumunda bir farklılık var. Yedinci maddeye geçiyoruz. Madde madde diye niye özellikle zikrediyorum? Toparlamak daha kolay olsun diye. Musa Aleyhisselam bulaştığı bu cinayetten sonra onu kendi adamlarından biri bilerek ya da bilmeyerek onu ihbar edince şehirde yaşama imkanı olmadığını anladı. Sakin bir yeri olarak Medyen'e intikal etmeyi düşündü. Medyen'e e, gittiğindeki olayı çok iyi biliyoruz. E, i̇şte şehrin böyle dış kısmında bir yerde nereye gittiğini de bilmiyor ama. Nereye gittiğini bilmiyor. Musa Aleyhisselam e, orada su kaplarını dolduran insanlar görüyor. Su kaplarını dolduran bu insanlara bakıyor ki iki tane kız, genç kız, kenarda bekliyorlar. Yanaşıyor onlara, siz niye bekliyorsunuz burada diyor. Burası çok erkekli bir yer diyor. Çok kalabalık bunlar, bu erkekler gitsin biz ondan sonra dolduracağız diyor. Erkeklerin de kapları dolmuyor bir türlü. Siz benim ben size doldurayım diyor. Alıyor, yani kızların sırası geldiği halde herhalde sıralarını alıyor erkekler diye. gittiz. onların kaplarını doldurdu hiç bilmediği, tanımadığı, selamlaşmadığı bir yerde yani zanla söylüyorum bir 200 kilometre yol gitmiştir herhalde. Yani o Mısır'dan oraya geçişi <gülüyor> ölçmedim ama yani göz kararı söylüyorum veya 150 olsun. Ee, kızlar bu manzaradan çok memnun oluyor iki tane kız, Medyenli iki kız eve gidiyorlar. Evde diyorlar ki baba biz su dolduracaktık. Bir beyefendi geldi, delikanlı geldi. Bizi beklemekten kurtardı. Çok beyefendi bir adam. Çağıralım da ona bir teşekkür et diyorlar. Kızların babası yaşlı bir insan. Peygamber olduğu da söyleniyorsa da elimizde öyle bir belge yok. Yaşlı bir amca, kızların babası. Kızlar biraz sonra geliyorlar. O da suyun başında oturmuş. Kendi kendine, Dualar ediyor. Rabbim başıma gelenlere karşı çaresizim diyor. Sen, senden başıma gelenlerden çaresizim. Böyle derken kız geliyor bir tanesi. Benim babam seni çağırıyor. Bize yaptığın iyilik için sana teşekkür edecek diyor. O da kalkıyor. Yaşlının yanına gidiyor. Oturuyorlar. Neticede şöyle oluyor. Sen bana... 8 sene hizmet et bu kızlarımdan birini seni evlendireyim diyor. Bu ne biçim mehir? 8 sene hizmet edeceksin diyor. 8 sene hizmet bir işkence. Yani bir prensesle evlensen bunu mehri böyle olmaz herhalde. Fakat bunu bu şekilde orada 8 sene. Sonra da diyor ki ona çıkarırsan da zararı yok. 10 senede durabilirsin diyor. Ondan sonra serbest olacaksın diyor. Çünkü Mısır'da bunun dosyalarının rafa kaldırılması için bir sene, iki ay, üç ay, beş sene yetmeyebilir. Bir on sene senin medyende gizlenmen lazım demek oluyor bu. Netice-i kelam Musa Aleyhisselam bu şartı kabul ediyor. Sekiz sene senin yanında kalacağım hizmetçi, evde hizmetçi gibi duracak ya da Şimdi ne deniyor buna? İç güvey deniyor. Bu adamın yanında iç güvey olarak kalacak. Kızlarından biriyle de evleniyor. Süre dolunca, 8. maddeye geçelim. Bu süre doluyor. Aslında Musa Aleyhisselam bedevaya bir evlilik getirdi. Bir de iç güvey olarak yeme içmeyi de bedevaya getirdi gibi dışarıdan seyrediliyor bu manzara da öyle değil tabii. Arkasındaki olaylar soğusun. İnsanlar unutsunlar. Geri Allah onu gönderecek çünkü. Geri giderken Allahu Teala bu dosyanın tazeliğinin, yani bu cinayet dosyasının tazeliğinin kaybolmasını murad etti anlaşılan. Sonunda süre doluyor. <gülüyor> Musa Aleyhisselam e, hanımını alıyor. Normal anlaşma gereği. Mısır'a geri dönmeye karar veriyor. Yol esnasında gece Musa Aleyhisselam karanlıkta yolunu şaşırıyor. Şimdiki e, hala haritalarda görsünüz, Tur, Tur Dağı denen bölgede yolunu şaşırıyor. Bu, yalnız bu bahsettiğim şeyler ayet hepsi. Ayetlerin tamamını okusak, çok fazla e, ayet okumuş olacağız. Tefsir dersine dönecekti hızlı diyorum. Ee, Musa Aleyhisselam hanımına diyor ki, biz yolu şaşırdık diyor. O arada yakın bir yerde e, bir ışık görüyor. Herhalde orada diyor, bir çobanlar var, birileri var, gideyim. Hem onlardan bir meşale alırım ben diyor. Ya da yol sorarım diyor. Siz beni bekleyin burada diyor. Hanımını işte nerede kaybolduysa oraya bırakıyor. Işığı gördüğü yere gidiyor. Taha Suresinin 10-15. ayetinden, bu 10. ve 11-12-13-14 15. ayetlerinden şimdi bu sahneyi bizzat ayetlerden izleyelim. Fakat unutmuyoruz. Allah kaç sene önce bir cinayete bulaştı Musa Aleyhisselam diye. Onu medyene getirdi. Gurbette senelerce tuttu. Onu orada e, kalabalık insanların bulunduğu bir yerde su doldurmayı gereksiz görecek kadar hayalı bir kadınla evlendirdi. Yuvasını kurduttu Sekiz sene o e, ortamda hanımını tanıdı. Vefasını anladı. Hanımı onun kim olduğunu anladı, tanıdı. Mısır'a geri dönüyorlar bu cinayetten cinayetten aranan biri olduğunu herkes biliyor. Çünkü o şeyh ona dedi ki o zaman yaşlı olan zat merak etme buralarda seni kimse aramaz. Sen güvendesin burada dedi. Demek ki onun bir cinayetten kaçtığını söyledi orada. Ayetlerden okuyoruz. Fakale li ehlihim inni ana stunaran la'allatiy kuma huda. Dedi ki hanımına Ayetten okuyoruz. Burada siz bekleyin. Ben gideyim. Belki bir, oradan bir meşale bir şey alırım. Ya da bize yol gösterecek birisini bulurum dedi. Ve hanımını bırakıp gitti. Felemmâ etâhâ. Ateşe yaklaşınca. O ateş zannediyordu. Nu diye. ye Musa. Bir de bir ses duydu. İnni ene Rabbuk. Ben senin Rabbinim. Fâhle'nâleyk. Şimdi ayağındaki terlikleri çıkar. Ayakkabılarını çıkar. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Çünkü sen mukaddes vadi olan tuva'dasın. Tuva vadisindesin. Ve enehtartuke. Ben seni seçtim. Fes temi'lima yuha. Şimdi sana vahyedeceğim şeyleri iyi dinle. İnneni اَنَ Allah Ben Allah'ım. La ilaha illa ana fe'budni. Benden başka hiçbir ilah yok. Bana sen kulluk yap. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ zikri. <لِذِكْرِي> Bana kulluk için namaz kılacaksın. اِنَّ السَّاعَةَ اَاتِيَتُنْ Kıyamet geliyor. اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Neredeyse geldi gelecek bu kıyameti, herkes akıbetiyle karşılasın diye gizleyesi oluyorum. Allah buyuruyor orada. Bu ayetlerle Musa Aleyhisselam görev başlangıcı yapmış oldu. Nereden çıktı? Nereye geldi? Yolunu kaybetti. Bir çobandır bu muhakkak. O e, şu çobana bir yol sorayım diye gittiği yerden Musa Aleyhisselam peygamberlik buldu. Tekrar Musa Aleyhisselam'ı insanlığın özeti gibi gördüğümü, bu dersler sebebiyle, o Musa Aleyhisselam'da her kesitinde insanlığın belki elli sene yüz senesinin bulunduğunu, allah Teala'nın kullarında neler yaptığını, neler murad ettiğini ve onu bizim hangi sanaryolarla gördüğümüzü örnek olsun diye bunları vurguluyoruz. Musa Aleyhisselam'dan bugüne insanlıkta çok değişen bir şey yok. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh ne diyor? Benim bu yazdığım sözlerim kurumuş saman gibi şeylerdir. Kanım onları suladığı zaman hayat bulacak, yaşaracak kıyamete kadar diyor. Musa Aleyhisselam'da biz insanlığı pek çok kesitlerinden izliyoruz. Yolunu kaybediyor. Çobandır bu diyor, birisi gidip yol sorayım diyor. Gittiği yerde o ışığı onun önüne çıkaran Allah'tı Celle Celaluhu. Çıkar ayakkabılarını Musa, sen hangi randevu yerindesin? Çıkar ayakkabılarını diyor. Yani niye ayakkabıları çıkıyor ki Musa Aleyhisselam'ın? Bunların hepsi üzerinde, senelerce tefekkür edeceğimiz kadar büyük hakikatler bunlar. Tekrar vurguluyorum. Ayet, Musa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerden okuyoruz biz. Musa Aleyhisselam'ın üzerinde yazılmış bir menkıbe değil. Tevrat, muharref Tevrat'tan alıntı değil bunlar. Ayetler. Musa Aleyhisselam nasıl doğdu? Onu kim besledi? Kim yedirdi? içirdi? Kim hizmetini yaptı? First neydi? bir kraliçe emzirmeye çalıştı. Temizliğini yaptı. Delikanlı oldu. İnsancıl bir şekilde kavga edenlerin arasına girmeye çalıştı. Elinden cinayet kazası çıktı. Kastetmediği bir şey başına geldi. Pişman oldu. Ona gelip minnet etmesi gereken biri onu jurnalladı. Asas onu e, ipe götürmesi gereken adam da merhamete gelip kaç buradan dedi. Kaçtı. Hakla hayale gelmeyecek kadar zor bir şeye evet dedi. Sekiz sene bir yaşlının Hizmetçisi oluyorsun. Sonra huzurlu bir şekilde Mısır'a dönüyor. Ama hangi kadın cinayet davasından aranan birinin arandığı yere giderken karısı olarak onunla gitmek ister? O gösterdiği 8 senelik vefa şinas kimliğiyle kadın da vefa ile karşılık verip Musa Aleyhisselam'ın yanında Mısır'a geri dönmeyi kabul etti. Yolda kayboluyorlar. Meğer bizim kayboldu dediğimiz şey Allah'ı bulduğu noktaymış. Bu kesiti insanlığın bütününe 20. asırda da 21. asırda da uyarlayabiliriz. Biz helak olduğumuzu zannettiğimiz yerde meğer ki cenneti bulacakız. Filan alimin İdam edilişinde de bunu görebiliriz. Bir çocuğumuzun, bir kardeşimizin, eşimizin hastalanıp yatalak olmasında da bunu görebiliriz. İyi bir gözün varsa, Allah'a iman etmiş bir beyinle aydınlanan bir gözün varsa senin, Musa Aleyhisselam'ın kaybolduk, yandık şu çobandan yardım alalım dediği yerde, peygamberlik görevine getirildiğini anlar mümin. Burada çok dikkat edilmesi gereken dipnotluk bir mesele daha var. Ben Allah'ım. Bu hitap tarzı Musa Aleyhisselam'a inleyen Allah. Ben Allah'ım. Bana ibadet edeceksin. Benden başka ilah olmayacak. Hiçbir ilah olmayacak. Ben namaz. Namaz. Musa aleyhisselam hemen ilk iş bismillah, daha abdest almayı öğrenmeden namaz geldi karşısına. Yolunu kaybettin. Allah'ın sana yardım pozisyonunu yanında istiyorsun. Festa'inu bis sabri ve sala. Hemen namazla yardım bulacaksın. Ümmet bir arayış içerisindeyse bunu camiden arayacak. Namazla arayacak. Evde bir huzur arayışı varsa bu namazla aranacak kaybolan şeyimiz seccadenin üstündedir. Bu sembolize edilmesi çok önemli. Ve Musa Aleyhisselam'ın bu sahnesi tam yine rakamları e, ciddi elimizde bilgi var diye zikredemeyeceğim ama tahminen 4000 senelik bir olay bu. 4000 senedir bu ayetten eee biz söz ediyor dört bin senelik bir ayetten inna الساعة آتية اكاد yani biz e, kıyameti uzun yıllar erteleyebileceğimizi zannederken dört bin sene önce Allah geldi gelecek kıyametten söz ediyor geldi gelecek kıyametten söz ediyor ve Musa aleyhisselam'a verdiği hız Allahu Teala'nın sen peygamberimsin, namaz kılarak kendini hazırla, önündeki kıyamet için çalışıyorsun. Ondan sonra 4000 sene yaşadık. Bundan sonra ne kadar var Allah bilir. Önündeki kıyamet, önündeki kıyamet. Diyor Allahü Teala. Bu şüphesiz iman edenler için önemli bir nokta, iman etmeyenler için zaten Musa Aleyhisselam hikayeleri bunlar ya da imanının insanı nereye götürmesi gerektiğini tefekkür edemeyenler için Musa aleyhisselam'ın başından geçenler. Bizle ilgisi zaten bizim peygamberimiz değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. 9. maddeye geçelim. O sahnede Allahu Teala bu bahsettiğimiz hani ışık gördü, gitti. Ben Allah'ım Musa çıkar ayakkabılarını dedi. O sahnede allah Teala ona iki mucize gösterdi. Birincisi elinde bastonu vardı Musa Aleyhisselam'ın. Gece yürüyüş yapıyor çünkü. Gece yürüyüş yaparken bir nevi kör insan. Bir miktar kör bastonla dolaşıyor. O bastonunu yere at dedi ona allah Teala. Baston bir yılana dönüştü. Ondan sonra da elini... Allah-u Teala buyurdu, göğsüne sok bakalım dedi. Musa Aleyhisselam elini göğsüne soktu. Elini çıkarınca un çuvalında çıkmış gibi oldu. Bembeyaz oldu eli. Tekrar elini göğsüne koyduğu Her zaman Musa Aleyhisselam eli beyazlandı. Bu iki e, mucizeyi allah Teala orada ona verdi. Bu iki mucize ile de Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gitmesini emretti. Şimdi, askeri kolejde hazırlanmadı. Kaçak bir adam. Bir peygamberi böyle tarif etmek zor ama sahne, sanaryo yapıyorum kolay anlaşılsın. Diye. Kaçak bir adam. 10 yıla yakın zamandır kaçak yaşıyor. Endişeli bir şekilde yakalanacağı yere gidiyor. Karanlık bir ortamda yolunu şaşırıyor. Bu daha değişik bir stres tabi. Kaybolduk diye korkuyor. O esnada bir ışık görüyor. Yardım etmeye gittiği yerden ona ben Allah'ım, seni peygamber seçtim diye ses geliyor. Böyle bunları dinlemek kolay şimdi. Ben sadece şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Bir köyde, mezarlığın filan da olduğu bir yerde ya da ıssız bir köyde Akşam namazından sonra yürürken ağaçtan üç dört tane yaprak düşüp diye bir ses çıksın, bak bakayım nasıl hızlı yürüyorsun. O kadar kolay değil, korkmuyorum demek. Yani Musa aleyhisselam hem hazırlanış itibariyle çok iyi hazırlandı, Allah onu iyi hazırladı, hem de orada Musa aleyhisselam, Firavun'un ve İsrailoğullarının karşısında Allah'ı onun dinini ve kıyamet günü temsil edecek iradeli bir insan olarak durdu. Orada o teklifi almak, elindeki baston medyenden beri o bastonla geliyor. Bırak bastonu diyor, baston yılana dönüyor. Böyle bir şey daha önce görmemiş Musa Aleyhisselam. Egzersizi yapılmış bir iş değil. İnsan kendi elini bile böyle birden bembeyaz çıkıyor elin, koltuğunun altında boya yok ki. Kendi elbisene değdiriyorsun, beyaz oluyor. Dinlemek kolay bunları. Ama Allah iman vermedikten sonra veya ahiretini kurtarmayı murad etmediği zaman bir mümin bundan bir ders çıkaramayabilir maazallah. Böylece Musa aleyhisselam bu iki mucize ile kendisine peygamber olduğu inandırılmış oldu. Orada bir hayalet görmediğini birisinin onunla oynamadığını böylece anlamış oldu. Bir ihtiyacı var veya yok ayrı bir mesele ama Allah onu orada iki mucizeyle destekledi ve orada Musa Aleyhisselam'a ilk görevini verdi Allahü Teala. O da yalvardı Rabbim dedi benim kardeşim Harun'u da bana ver o iyi konuşuyor yardım etsin bana dedi. Harun Aleyhisselam da böylece onun yanında ikinci bir peygamber olarak görevlendirildi. İki peygamber olmuş oldular yine taha suresinin 43 47 ayetlerinde bu sahneleri çok açık bir şekilde görüyoruz o ışığı gördüğü yerden firavuna git Firavun çok ciddi bir şekilde azdı onunla tatlı konuşun tatlı konuşun belki aklını başına alır sakın korkmayın Ben sizinle beraberim La tehafa inneni ma'akuma esma'u ve ara. Bu ayetin altını çizdim burada. Bunu hatırla. La tehafa. Inneni ma'akuma. Musa ve Haruna söylüyor Allah Teala korkmayın. Ben sizinle beraberim. Esma'u ve ara. Ben duyarım ve görürüm. Not tutuyorsanız bu kelimelerin içini daire için alın şimdi onu. Ben görürüm ve duyarım diyor Allah. Bugün Allah'a çağırıyorum diyen herkes beni şu anda Allah görüyor diye bir yerde konferans veremedikçe zilletten kurtulamaz. Yağcılığı yap bırakamaz. Bütün yasalar yılan olup onun başına üşüşür. Ben Allah'ın gördüğü ve duyduğu bir yerdeyim şu anda. Böyle dedin mi, celladın bile senden korkar. Sen ölümü öldürmüş bir tipsin o zaman çünkü. Korkmayın, ben sizinle beraberim, görüyorum ve duyuyorum. Çünkü Firavun dediğimiz kimse, filan yere tayin edilmiş bir memur değil. Vali değil. Ben buraların tanrısıyım diyen bir akılsız. Astığı astık, kestiği kestik. Zevk için insan öldürüyor. Güçlü bir imparatorluğun başında duruyor. Ve allah Teala buyuruyor, gidin, ona biz Allah'ın peygamberiyiz deyin. Bırak İsrail oğullarını, biz gidip başka bir yerde kendimize bir medeniyet kuracağız değil, diyor Allahü Teala. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam böylece Bismillah ilk görevde de almış oluyorlar. İlk görev ne? En tepeye gidiş. Yani bir grup kurun, yönetim kurulunu oluşturun. Ondan sonra işte danışma kurulunuz olsun. Şimdiki mantıkla böyle değil. Ben Allah'ım. Seni peygamber seçtim. Çıkar ayakkabılarını Şimdi asanı, bastonu at yere, bak yılan oldu, elini göğsüne sok soktun, bak mucize, şimdi haydi Firavun'a. Neden ama? Çünkü Musa Aleyhisselam doğduğu günden beri bugün için hazırlanıyordu. O bir aylık bir eğitim değildi. Doğduğu günden beri o iş için hazırlanıyordu. Dolayısıyla biz Musa Aleyhisselam'dan bu kesiti çıkarıp aldığımızda Firavunların karşısına çıkaracağımız insanlar Firavun sistemlerinin okullarında sistemlerinde laçkalaşmış sonra da görevi Firavun'la uğraşmak olmuş tiplerden olmayacağını, doğdukları günden itibaren hatta ana rahmindeyken bile Allah'a adanmış, Allah'ın dinine hizmete adanmış insanlığın vicdanı olmaya aday hale getirilmiş Kimselerle yol yapmak lazım, yola çıkmak lazım dersini de Musa Aleyhisselam'dan bu noktada görüyoruz. Onuncu maddeye geçelim. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Mısır'a geldiler. Firavun'un karşısına çıktılar. Firavun'a bu allah Teala sana böyle diyor. Biz peygamberiz dediler. Firavun bu sefer şu Rabbul Alemin ne demek? Bunu ben anlamadım dedi. Şuara suresinin 23. ayetinde. Yani evrenlerin Rabbi, benden başka birisi mi var? Kim bu rakip gibi görüyor şimdi? Firavun kafası. Allah, Musa aleyhisselam da Allah-u Teala'yı tanıdıyor. Kâdâ Rabbus semâvâti vel arzu ve mâ, mâ in kuntum mûkinîn. Senin aklın varsa göklerin ve yerin Rabbi olan Allah sana söz ediyorum ben. Dedi. Tabi e, Firavun gibi bir adamın iki günde pes edip madem öyle e, dur Guslaptesi alayım da Müslüman olayım diyecek hali yoktu. E, bu ne yaptı? 11. maddeye geçiyoruz. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam onlara verilen görevi yaptılar 10. maddede. Musa Aleyhisselam bu görevi teslim edince e, Firavun bana belge getir dedi. Seni Allah'ın gönderdiğini nereden anlayacağım ben dedi. Arap suresinin 106. ve 108. ayetlerinde bu düelle'yi görüyoruz. E, Musa aleyhisselam allah Teala'nın ona tarif ettiği asasını gösterdi. E, elini gösterdi. Firavun bunları gördü. Fakat ne oldu? Musa Aleyhisselam mucizesini gösterince Firavun medyasını topladı. Tam anlamıyla bugünkü medya topladı. Çabuk bunun ne olduğunu anlatın bana dedi. 12. maddeye geçiyoruz. Bu sefer oy birliğiyle karar verdiler ki bu Musa'nın yaptığı sihirdir. Bu nereye gittiyse 8 senedir sihir öğrenmiş orada. Yani insanları korkutacak şeyler öğrenmiş. Bu sefer kendi medyatik güçlerini, sihirlerini topladılar. Ee, ve Musa aleyhisselamı e, mağlup edecek bir karşı sihir oluşturmaya karar verdiler. Bunu da Araf suresinin ee, 116. ayetinde görüyoruz. İnsanları bir milli bayram gününde topladılar. Ee, bütün sihirbazlar, hokkabazlar, medyası, edyası, algıcısı, valgıcısı neyi varsa hepsi toplandı. Kainleri. Musa aleyhisselamı da getirdiler. Ama milli bir bayram günü niye yaptılar bunu? Bunu ulusal bir konu haline getirdiler çünkü. Yani imparatorluğun, Firavun imparatorluğunun en güçlü gününde bir mecsup burada bir oyunlar yapıyor. Kılığı vereceklerdi. Meşhur bildiğimiz sahne Allahü Teala o sahneyi tarif ederken وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ diyor. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ A'raf suresinin 116. ayetinde. Ne demek... Çünkü Firavun dedi ki bu adamı mağlup edeceksiniz. Onlar da hokkabazlar, sihirbazlar, cambazlar, fil oynatıcıları ne varsa artık toplandılar. Mesela büyük gemi halatları getirdiler. İllüzyonla onları yılana dönüştürdüler. Herkes aa diye alkışlar. Firavun alkışlıyor. Çünkü sihirbazlık da çok ciddi bir meslek. Firavun döneminde ve etkin bir meslek. Şimdi Musa Aleyhisselam bir ara ürktü gibi oldu. Allah-u Teala ona yani korkma Musa demişti zaten. Ben görüyorum. Ben görüyorum ve duyuyorum. Lütfen o ayeti unutmayınız. Ben duyuyorum ve görüyorum. Davetçi, hoca efendi. Allah için siyaset yapan, Allah için bir görev yapan, gerçektense Allah için deyimi onun dilinde esme'u ve ara. Ben görüyorum ve Orada Musa Aleyhisselam'ın önünde tabi koca bir medeniyet neticede yani bu bir çete değil Firavun. Büyük bir medeniyet. O medeniyetin adamları olarak Musa Aleyhisselam'ı ürküttüler. Musa Aleyhisselam bunu da Araf Suresi 117 ve 122. ayetlerinde görüyoruz. Onların o büyük sihirbazlar kurultayı diyelim, hokkabazlar kurultayı, onlar böyle işte halatlar getirdiler, bir şeyler yaptılar. Ama alkışı aldılar. Sonra sıra Musa Aleyhisselam'a gelince, Musa Aleyhisselam elindeki asayı yere at dedi ona allah Teala. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asası, o, Ejderha görüntüsü olan halatlar, ne, ağaçlar ne getirdilerse hepsini yutacak büyük bir canavar görüntüsüne büründü. Ve adamlar mağlup oldular. Bu sahnede ne oldu? Musa aleyhisselamın allah Teala ne demişti onların yaptığı eylem için? Ve ca'u bi sihrin azim Yani Adına medyada, adına para, kara borsacılar de, para sahtekarları de, hokkabazlar de, işte köktenciler de, ne dersen de adına ve ca'u bi sihrin azim. İyi bir sihir, büyük bir iş yaptılar. Allah buyurdu. Ama o büyüklüğü Musa Aleyhisselam'ın elindeki bas, basit bir odun parçası. Odun parçası hepsini yok hale getirince Firavun kudurdu. Ama Firavun'un Kudurması başka bir şeyden oldu. Orada Firavun adına ciddi bir kampanya başlatan bu sihirbazlar akılları başlarına geldi. Bizim mesleğimizi bir dakika içinde sıfırlayan bu adam sahtekar olamaz dediler. Ve iman ettiler. Bir Musa ile uğraşıyordu Firavun. Kendi adamları Musa'nın adamı oldu. Üstelik de onlar İsrailoğullarından değil. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın adamı değiller. Onun adamları. Bunun üzerine e, Firavun sihirbazların tek tek ellerini, ayaklarını, kafalarını keserek öldürdü. Ağaca bağladı hepsini. Çünkü çok kötü bir mağlubiyet yaşamış oldu orada Firavun. Bunun üzerine e, yani Musa Aleyhisselam'ın bir milli bayram gününde Perişan edeceklerdi. Derken tam tersi oldu. Onlar milli bayramlarında perişan oldular. İleri gelenleri e, oturdu devlet yöneticileri. E, dediler ki, yani bu Musa ile uğraşmak zorlaştı. E, bunun kadınlarını, çocuklarını öldürelim. E, erkeklerini yaşatmayalım bunların. Güçsüz olsunlar diye bir kıyım kararı aldılar. Musa Aleyhisselam da o dönemde sabır günlerine geldik diye İsa Aleyhullah'a uyardı. Fe'alu buyu takım kıbleten ve akimus sala. Herkes evini kıbleye edinsin. Evlerimize sığınıyoruz diye bir siyaset belirledi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam yani ev ve kapandı. Yeni bir dönem başlamış oldu. Yani cepheler ayrıldı. Musa aleyhisselam ve kavmi Firavun ve devleti bir cepheleşme oldu. Bu cepheleşmeyi Firavun öldürerek bitirmeyi düşündü. Gafir suresinin 26. ayetinde allah Teala Firavun'un ağzından buyuruyor ki Firavun dedi ki bırakın beni şunu öldüreyim yoksa sizin dininizi bozacak bu adam. inne akhafu an yubaddile dinakum aw an yuzra bu deyim firavuna ait dininizi bozacak diyor ve huzursuzluk çıkarıyor bu adam diyor burayı da kesip alabiliriz bugün için her yerini kesip alırız Musa aleyhisselamın da burası çok önemli ben ilahım diyen adam sıkışınca vatandaşa sizin huzurunuzu kaçırıyor, dininizi bozuyor bu adam dedi. Onun sapıklığı bozulmaması gereken bir din olarak algılandı. Elbette Allah'ın planı vardı. Musa Aleyhisselam Allah'ın adına idi. Görüyorum merak etme, duyuyorum merak etme olarak Musa Aleyhisselam yola çıkmıştı. Ama Firavun, ölümüne karar verdiği Musa Aleyhisselam'ın elinden ölmek için yola çıktığını fark edemedi o gün. Devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.